وأشهد أن محمداً عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور مختتاتها وكل مختتة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل دلالة في النار Sağdan Allahu ve iyaqumun el nare. Herkes yanına devamlı okudu. Yani en az hatalı bir meal dediğimiz Kur'anı da yanına alan ve söylediğim ayetleri teker teker oradan açın. Bir kenara not edersiniz şu ayetleri, şu ayetleri okuduk diyerek. Ondan sonra kayıttan da benim de anlattıklarım oraya not edersiniz. Devamlı sohbetlerimizde, hasreten fıtrat derslerinden, Kainat kitabının ayetleri adı altında bir cümle sarf ediyoruz. Bildiğiniz gibi ayet kelimesi bir kelime anlamına da geliyor. Ayrıca Kur'an'dan bir ayet anlamında da kullanıyoruz. Mucizeye eş anlamda kullanıyoruz. Yani mucize anlamında. İşte bu Allah'ın ayeti denildiğinde genel bir ifade Allah'ın mucizesi şeklinde anlıyoruz <gülüyor> bu şekilde ayet kelimesini tek bir manaya hasretmeden ayetteki yani Kur'an'dan okuyacağımız ayetteki ayet adını ıplak ettiği şeylerle bağlantı kurma zorundayız Nahl suresi 81 ne olur? ayeti kelimeye açın Nahl suresi 81 numaralı ayet Allahu azze ve celle vallahu cealaleküm minna halaka zilanen ve cealaleküm min elcibale iknanam ve cealaleküm saradile takikukumurrah takikumul vesarabila taqi'ukum taqiiqum basakun kedalika yutim ni'mato alaykum la'allakum tuslimun wallahu ja'ala lakum mimma khalaqa dhilalan Allah yarattıklarından sizin için gölgeler yaptı Allah aziz cehennemin kainatta yarattığı ne varsa bunun hepsinin gölgesi vardır. Ayrıca yarattıklarının bazılarının gölgelerini ise hasseten bizim için yani o şeyin yaratılışının kendi azametinden olduğu gibi bize de faydası var. Yani bir ağacın gölgesinin o ağacın secdesi olduğunu anladığımız gibi bizim için o ağacın gölgesinde oturmak, dinlemek, serinlenmek de bir nimet. Bunu kast ediyor. Uca alelakum min el civali Dağlarda da sizin için barnaklar yarattı. ve giye alalikum sarabil taqikumul sizi sıcaktan koruyacak elbiseler ve ayrıca ve sarabil taqikum yani sizi savaşta koruyacak zırhlar yarattı. işte böylece işte böylece kezalike mu nimetini aleykum böylece sizin üzerinizdeki nimetini tamamlıyor leallekum tuslimun Allah'a emirlerine, nehirlerine teslim olmanız için yani teslimiyetinizi kolaylaştırmak için gördüğü gibi Allah'ın bu yarattıkları içinde gayelerle yaratılmış bazı şeyler zikrediyor ama bütün bunların hepsinin bizim Müslüman olmamız için söylüyor ve zikrettiği şeyler burada gölgeler dağlarda barınaklar sonra bizi sıcaktan koruyacak elbiseler yani ağacın gölgesi bile sıcaktan koruyan bir değer Sonra sizi hardde savaşta koruyacak zırhlar. Yani dağlarda nasıl barınak yapmışsa bizi koruyacak zırhlar da yapmış. Bizi kötülüklerden alıkoyacak, zarardan alıkoyacak şeyler. Ve bunların hepsine kedalik yutimun nimeton nimet adını veriyor. Onun bize lütfetti, ihsan etti nimetlerden. Sebep olarak da la ala Müslüman olmanız için. Yani ondan gelen emirlere ve nehirlere, bu nimetlere hatırlayarak bu nimetlerin bizdeki oluşturduğu izanı. Yani şöyle birisi size bir ücret vererek çalıştırsa, ücret ne kadar fazlaysa o kadar gönüllü ve çok çok çalışmak isteriz. Onun söylediği her şeyi yapmak, ona itaat etmek isteriz. Bu gibi meseleler örnek verilerek bize bir şeylerin anlatılmaya çalışılması, insanın anlayacağı dilde hitabı anlamındadır. Az önceki verdiğim misal bize birisi, sen benim için çalış, sana görmeye bin lira vereyim dese, gitmeyecek bir tane bulamazsınız, işin çeşidi ne olursa olsun. Yani bize sadece bin lira verecek diye, onda çalışmaya kabul eden insan edebilecek bir mantık. Bize ihsan etti. Bu nimetler sadece bir hatırlatma babından aldığımız nefes, teneffüs ettiğimiz, teneffüs ettiğimiz nefes, yiyecek, içecek hepsini koyun. Bütün bunların bize lütfu ona itaat etmemiz için emirlerini yapıp nehirlerinden sakınmamız için yine de zora koşmamış bakın bizi hır bırakıyor bizi hır bırakıyor yani bunca nimete rağmen kulluk etmeye mecbursunuz dememiş hır bırakmış ha hayvanlar gibi tabiatımıza dönük de bizi mecbur kılmamak çünkü hayvanlar ne batat cemadat ne varsa her şey yaratılışlarının gereği zaten ona kulluk eda ediyorlar. Bizi ise hır iradenizle bırakmış. Yani iyi ve kötüyü bize anlatmış. Bu iyi demiş, bu da kötü demiş. Kötülüğün karşılığı cezadır, iyiliğin karşılığı da budur demiş. Burada bizim Müslüman olmamız için eğer ayette okuduğunuz tercümede farklı bir şey gördüyseniz bunu söylerseniz ben size düzeltirdim onu. Başka bir ayette şimdi Kur'an'da bu denli çok şeyleri zikrediyor. Taş, ağaç, böcek, karıncaya varana kadar sivrisineğe kadar onun kadını kanadından hurmanın çekirdeğiyle üzerindeki özü arasında incecik bir zarı dahi bunlardan örnekler vermiş sebep o min Rum suresi 21'de Rum suresi 21'de o min yani Allah'ın ayetlerindendir ki yani şu da onun ayetlerindendir böyle giriyoruz en halaka lekum min enfısikum size sizin kendi nefislerinizden buna kendi cinsinizden de diyebilirsiniz. Yani insan olarak eşler yaratmış. İnsanın dışında insanın eşi yoktur. Böyle anlarsınız. En halakalekum min enfısikum ezvacan yine havayı Adem'in nefsinden yaratmıştır. Özek kemiğinden. Böyle de anlayabiliriz. Yani her halükarda sizden yarattık derken düşünün mutlak yaratıcı Allah insan ne yaparsa yapsın sebep konumundadır. Yani sebep makamındadır. Biz öyle bir varlığız ki insan olarak bizi Adem'den sonraki insan neslinin devamında sebep kılmış, bizi kullanmış. Yani Adem'i yaratıyor bir erkek olarak. Havayı yaratıyor, dişi onun eşi olarak. Sonra onun ikisinden zürriyetini ama onları sebep kılıyor. Onları sebep kılıyor. Devamlı sebep olmaklı, hakiki müsebbibten koparmadan, neden böyle etti? Adem hiç yoktan yarattığı gibi, havayı da ondan yarattığı gibi, İsa'yı babasız yarattığı gibi, her şeyi hiç yoktan yarattığı gibi, mutlak insanların anlayamayacağı bir yaratılış devam edebilirdi. Bunu da lites kunu ileyha yani size sizin için kendinizden eşler yarattım. Onlardan şukun bulasınız diye, onlarla huzur bulasınız diye. Şimdi burada e, sanki erkek merkezli sizin için yarattık deyince sadece kadınları yarattığınız sanki düşünürüz değil. Bu ikisi için de geçerlidir. Ama başlangıç ilk Adem'in yaratılışı sonra havanın olması asebiyle bir başlangıç havanın ondan yaratılması sonra onun ikisinden nesiller, zürriyetler türetmesi insanın yaratılışını bu iki varlığın ilişkisine bağlamış onda damir ileyha eşe dönüyor onda huzur bulasınız diye ayrıyeten bununla beraber o ceala beynekum mewebbeten ve yaratacağı insanların devamı neslinin devamı için bir kadın erkek yaratmıyor Şair mahlukata da benzetmiyor bunu yani Hayvanlar da erkek dişidir. Nebatat, ağaç, ne varsa her şey erkek ve dişidir. Onlarda muvakkat bir ilişki, belli bir zamanda beraber birliktelik vardır. Sonra yoktur. Boca ale beynekum sonra aranızda növedde kıldık ve rahmet kıldık diyor. ve rahmet kıldık. Yani bir sevgi ve rahmet kıldık diyor. Bunu katiyetle sair mahlukata denk tutmuyor. Bazılarını kısmen bir noktaya kadar diyelim ki nebatatın döllenmesi için birlikteliğini Hayvanların, insanların hepsi bir döllenme, neslin cüzetiin devamı için ama hepsinde farklı kılmış bunlara. Bizim üzerinde durmamız gereken işte bunların hepsinde. İnne fi dalika la ayyatilli qawmin yetfekkroon. Yukarıda. İşte bunlar da Allah'ın ayetlerindendir. Yani size kendine nefislerinizden eşler yaratmıştır, huzur bulmanız için, sonra aranızda bir mevette ve rahmet kılmıştır. Bunlar da Allah'ın ayetlerinden ve tekrar vuruklu gör. İnne fi darika la ayatilli kavmin yetfekkarun. İşte bunlardan düşünmek isteyen tefekkür etmek isteyen bir topluluk için ayetlerin karşılığı ibretler vardır demişizdir. Burada Allah'ın yarattığı ne varsa yeryüzünde bizdekiler dahil yani bizim nefsimizdekiler dahil Hepsi birer ibretlik vakadır. Ama hepsi düşünmek için. Yukarıda Müslüman olmanız için böyle yaptık. Burada da düşünmeleri için. Yani işte bütün bunlarda düşünen topluluklar için. Şimdi döndüğümüzde diyelim ki arkadaşlarımızdan birisi yazıyor birbiriimizize kaynaşmanız için diyor bunu mevede ile ele alacak olursak kadında ve erkekte birbirine nelettirici ilgi duyura bir cazibe yaratmış birlikte olmalarını sağlayan ilk unsur bu birbirine ihtiyaç duyuyor ve ilgi duyuluyor. Ama insanoğlu hayvanlar gibi geçici bir arzuyla olmuyordu. Hatta öyle oluyor ki eğer Allah'ın emrine, rızasına terk değilse bu daha uzun bir evlilik, birliktelik için gündeme geliyor. Yani evlilik için kaynaşmadan kasıt bu. Yani bizi bir araya getiren, sevdiren bu ihtiyaç duyurma. Ondan sonra aradaki yaratacağı sevgi ki devamı oluyor. Mevetlerin içindedir bu. Yani yiyeceğiniz bir şeye karşı şöyle diyelim. Bir saman gördüğünüzde İzah edebilmek için diyorum, insan saman gördüğünde onu yeme gibi bir ilgisi, iştahı oluşur mu? Hayır. Ama güzel bir meyve, elma, kiraz neyse artık hepsini düşün insan yedi. Onu gördüğünde ona bir ilgi duyar, onu yeme arzusu uyanır içinde ve kadınla erkek arasındaki ilgi bu. Bunların hepsini şimdi düşündüğünüzde tefekkür nedir? Biz şu an ayetin sonunda ''İnne fî zâlike le âyâtillî kavmi yetefekkarûn'' dediğimizde işte bu ayetlerde düşünmek isteyen, düşünen, akleden, ibret almak isteyenler için birçok malzeme var birçok malzeme var diyor insan o kadar aciz bir mahluk ama bir insanın yaratılışının, neslinin devamını yaratılışında onu malzeme kılıyor ilgi duyuruyor birbirine ama bu sevgiyle karışık Hayvani değil sadece bir ilgi ihtiyaç olsaydı bu hayvani noktada kalırdı. Ama öyle bir ortam oluyor ki ikisi birbirinin elbisesi oluyor. İkisi de başka ayetleri de beraberinde düşündüğünüzde ikisi de birbirinin örtüsü oluyor. Bu iffet oluyor ve namus oluyor. Allah'ın izninin dışındaki ilişkiye de fuhuş zina adını veriyor. Bunu sadece insanlara kaskılıyor. Hiçbir zaman gayrimeşru bir ilişkiye ne mevedde deriz ne huzur bulma deriz ne de rahmet kılınır. Ve onlar birbirlerinin elbiseleri de değildir. Birbirlerini açan ve ifşa eden iki unsur olur. Gördüğünüz gibi onun izni de kendisinin koyduğu basit kurallar. Bundan fazla evlenemezsiniz diyor. Bunun adı gayri ilişkidir ve zinadır diyor. Ama insanı zinaya sevk eden o ilgiyi de yaratanı bunu rahmete çeviren değil mi? Huzur olarak Huzura çeviren yine o yaratmış aynı duyguyu. Ama birisi insanca onun izni dahilinde Birisi de artık hayvani duyguların gündeme gelmesidir. Namus oluyor ve iffet oluyor. Bunlar nesli devam ediyor. Hayvanların nesli akrabalık bağları içerisinde devam etmiyor. İnsanların bağ, akrabalık bağları içerisinde, sırayrayım dahilinde bir nesil zürriyet böyle olur. Bunları düşünürken biz hiçbir şekilde hayvanı bir unsurla kendimizin yetineceğine inanmayız. Yani biz böyle konuşarak anlaşacağımız yerde hayvanlar gibi havlayarak, bölür anırarak böyle anlaşsaydık garip olurdu değil mi? Yani hayvanlar gibi ilişkide, muamelede bul olsaydık bu da bize yakışmazdı. Ama insanlar birçok şeyde kendilerini hayvan diyelim ki hürriyetin adı içi doldurulurken adamlar namus, iffet tanımadan her şekildeki ilişkiye, ki Mekkeller de yaykındı, buna hürriyet diyor. Allah katiyette bunda insana istediği gibi hür bırakmıyor. Çizdiği nizam dairesinde hür bırakıyor Allah insanı. Bir isteseydik bu ayetin etrafında bununla alakalı onlarca ayeti sıralayabilirdik. Ama biz başlıklar halinde geçerek mevaddeyi rahmeti başka yerde anlatmışımdır. Rahmet dediğim şey en çok hele mevatte evlilikten sonra oluyor bizim için sevgi. Evlilikten önceki her şey e, tespit edilemeyen unsurlardı. Neden yaklaştı? Menfaat, çıkar, nefsi arzular karışabilir. Bu istemekle ve Allah'ın izniyle meşru çerçeve dahilinde olunca Esas mevdude dediğim şey hayvanilikten sıyrılıp tamamen insani olur. Ay hadis şerif dede ne diyor? Kadınlar size Allah'ın emanetleridir. Birisi çıkıyor salam birisi kadın ben hiç kimseye birisini verdi emanet değilim diyor. Şimdi burada emanet derken bizim dinimizde emanetin anlamı biliniyor. Emanet nedir? Allah adına birisini güvende kılmak için, senin güvenilir birisi olduğu düşünülerek biraz müsaade edin çocuklar. Efendim? Varlık selam Ferden. Hocam. E -hocam. Evet. Sınav Evet. Güvenilen birisi olduğunu düşünerek Allah adına diyorsun. Siz onları bir de verdiğiniz mihirlerle kendinizi helal edindiniz diyor. Şimdi emanet mantığını burada kimin tarafından emanet edildiğini bilmezsen, tabi kızım fahişe mantıklı birisi, Allah'ın emaneti olamaz. O zaten baştan Allah'ın kendisine emanetine ihanet eden birisidir. Yani burada bu teker teker ayetleri yani ve min ayati işte bunlar da onun ayetlerindendir Allah'ın en halakaleküm min enfusikum ezvacan yani insanı kendi yaratılışından bahsetmiyor eşinin yaratılışı sizin cinsinizden sizden ile ya onda sükun bulasınız diye ondan sonra aranızda müveddet yani sevgi muhabbet, kıldı. Burada maksadı kaynaşasınız diye demiş. Aslında mevedde ve rahmet kıldı denseydi yani orada kaynaşmanız için sözü e, bir noktaya hasretme olurdu. de kaynaşmak için de öyledir. Vefa için de öyledir. Yani sevdiğinize ihanet edemezsiniz. Allah'ın koyduğu sınırın dışına çıkamaz. Şimdi burada düşünün e, tabi bunu farklı bir yaklaşımla el aldı, alındığı için böyle diyeceğim. Bir insanın yani bir erkeğin diyelim ikinci bir eşten evlenmesi ihanet vefası vefasızlık değildir. Bir günah suç değildir. Ha Her ne kadar kötüye kullanırsa kullansın birileri. O yaptığınız suçunun sahibidir. Eğer birisi bunu suçmuş gibi gösterirse bu Allah'ın izin verdiğidir. Sen bu sefer seninle onun arasına verdiği meveddeyiz dedelersin. Buna feveranından, kıskançlığından dolayı karşı geldiğinde Allah'a isyan ediyorsun. Bu sefer ikinizin arasındaki meveddeyi alır. Alır mı? Ve ilk düşman olan da öyle bir iş yapanı, ilk düşman olan çocukları, eşi birbirlerine düşman kesiliyorlar. Evlenirken kardeşlik hukukuyla bir araya geliniyor. Evlenince dinde kardeş olanlar İbrahim'in Sara için dediği gibi o benim kardeşim diyor. Anlatırken de imanda kardeşim. Sonra eşi oluyor. Bu mevet, rahmet git demiş de belalarını buluyorlar. Ha Allah'ın çizdiği daire etrafında dönmüyor kimse. Az önce de dediğim gibi bunu uzun uzat ya. Bu ayetler ibretlidir. Allah'ın ayetleridir. Hepsi birer mucizedir. Bizi düşünmeye sevk eder. Adam gibi Müslüman olmaya yönlendirir. Az önceki okuduğum ayette de olduğu gibi. Ayetler bizi gördüğünüz gibi bunlara kevni ayetler diyoruz. Allah Kur'an'da başlıklar halinde geçmiş. Ama biz düşündüğümüzde bakıyoruz. Subhanallah. Siz şimdi şöyle görün. Genç bir erkekle bayanın el ele tutuştuğunu görürüz. Aynı manzarayı e, ileri göstererek bir yaşlıya. Yaşlı 60-70-80 yaşında bir erkekle bir bayanın el ele tutuştuklarını görünür. bakın. Aynı şeyler hissedilir mi? Çocuğunun elini tuttuğunda kızın oğlum aynı şey duyulur mu? Hayır. Ama orada bir rahmet var. Eşler arasındaki sevgi rahmet, yaşlar arasındaki rahmet veyahut çocuğuna karşı olan rahmet hepsi farklı bunları düşünebildiğiniz kadar, bunları düşünebildiğiniz kadar düşünün. Nasıl ki bir yetimin ensesini, basit okşama bile bir sadaka, sadaka mahiyetindeyse, iki genç erkek kız diyorum el ele tutuşmadan, Rahmete dönüşmeyen, dört görünmeyen, karşı cinsler arasında ilişkinin dışında bir manzara arz etmiyor. Ama iki yaşlıyı el ele tutuşup gittiğini gördüğünüzde artık burada sevgiden öte olgunlaşmış bir meyve diyelim. O sevgi rahmete dönüşmüştür. Gençken birbirlerine e, muhtaç oldukları gibi, yaşlılıklarında çok samimi muhtaçlar. Bazen görürsünüz, yaşlı bir kadın, belki yürümeyi bile zorlanıyor, yatıyor, yaşlı bir erkeğin daha hasta görünümlü, bir el arabasında ittiğini görürsünüz. Gençken bunu yapmaz çocuklar. Bakın ayrılırlar. Zaten bu denli rahmetin yani rahmetten mahrum kalanlar kaza geçirip boşanan bizim köy burada bile birkaç tane olay vardır. Böyle. Kadın kaza geçirmiştir. Belden aşağı kötürüm kalmıştır. Daha çocukları bebekken adam kadını bırakmıştır. Onların arasında rahmet zaten yokmuş. Eğer bu rahmet olsaydı o sevginin olgunlaşmış şekli, yani bir meyvenin o olgunlaşmış şeklini böyle rahmet olarak düşünün. Onu bırakamazdı. Ne olursa olsun. Bütün bunlarda li Burada şimdi ileride de gelecek. Bu doğru bir me mevedde, rahmet analık şefkati, babalık şefkatine dönüşüyor. Onu anlatırken de harp meydanında e, kaybettiği çocuğunu arayan birisinin, kadının yana yakaladığı böyle dönmesini görünce bu ne yapıyor diyor. Çocuğunu kaybetmiş onu arıyor. Bu kadını gördünüz mü diyor. Allah'ın bize olan merhameti bu kadının çocuğuna olanından kat kat üstündür. Diyor. İşte bütün bunlarda sizin için çok büyük örnekler vardır. Şimdi bu ayeti, yukarıdakileri okurken böylelikle Allah bize nimetlerini tamamlıyor. Dağda, taşta yarattığı şeylerin gölgelerini gündeme getiriyor. Burada da kadın erkeğin, kadın erkekten yaratılması, aynı cinsten uykusu bulması için orada Müslüman olur o yani Müslüman olmanız için burada da düşünüp düşünülmesi için diyor ayetleri okuduk, başlıkları sonra düşünme dediğimiz şeyin tamamen şu ayetlerin ayetlerle bağlantılı ama ayetlerin dışındaki bilgiler bazen küçük başlıklar atmak ayetlerle burada sizden kendinizden eşlerinizi yarattık derken ta Nisan suresinin başına döndük. Adem'in yaratılışı ondan sonra ondan eşini yarattık diyor oraya. Sonra da onun ne zürriyetini çoğalttık diyor. İşte bu zürriyet meşru olmalı. Yani zina neticesi değil Allah'ın müsaade ettiği ilişkilerle. Yine geliyor şimdi. <gülüyor> bu da ee, Ra'd suresi 3'te ve huvellezi meddel arda size yeri uzatarak döşeyen ve ceale fiyha orada o yaydı döşedi yeryüzünde ve ceale fiyha revasiye ve anhara. orada da dağlar ve ırmaklar yaratan burada dağlardan bahsediyor az önce onların gölgelerinden yarattıklarından ve ırmaklar yaratan o ırmak kendiliğinden akmıyor hem de ona mecrasını yaratmış yani suların akacağı yeri ve bir de kendi mecrasını kendisi buluyor. Size yeryüzünü döşeyip yayan onda yerine çakılmış orada nasıl diyor size bilmiyorum da yani yeryüzünü bile sabit tutan kazık niteliğinde oturaklı dağlar ve ırmaklar yaratan ve sonra ve min kullit temerati istediğini çeşit meyve mıntıka, mıntıka coğrafyaya göre bizdekiler onlarda yok onlardaki de bizde yok ki tipinde hem de sayamayacak kadar farklı renk ve tatlarda başka ayetlere baktığınızda meyveler yaratmış ve bir de ne diyor? Ve ja'ala fiha Her birisi de çiftler çiftler eşle. Erkek dişi yaratan otur. Yaratan olur diyor. Yukarıda insandan bahsettik. Burada hiçbir şey yoktur ki. Hazretten burada meyvelerden bahsediyor şimdi sebze yiyeceklerden. Bunları da çiftler çiftler yaratan otur. Bir sizi değil. Biz kendi çift oluşumuzdan farklı şeyler çıkarız, onlardan farklı şey. Onlarda meşruluk, gayri meşruluk diye bir nizam yok. Ve sonra yuğşilleyen nehara. Geceyi gündüzün üzerine örtüyor. Şimdi öyle bir düşünme mantığı veriyor ki Allah bize. Sanki gece gündüzün üzerine örtülen bir örtü. İnsanın anlayıp, düşünüp, idrak edebileceği ifade şeklidir bu. İşte bunda da, inne fî galike. La اللi قَوْمِي يَتَفَكَّرُونَ Aynen yukarıdaki ayette Rum, Rum'du değil mi? Rum'daki, Rum suresindeki ayette olduğu gibi işte bunlarda da düşünen topluluklar için ibret alacakları ayetlerdir bunlar. Yani mucizelerdir. Her biri mustakillen bir mucize gündüz gece Gündüzün güneşle aydınlatılması güneşle ısınması bir insanları değil bütün yaratılmışların ona ihtiyacı var güneşe. Geceyle onu örtmesi örtüyor ama gecenin de aydınlatan ayı, yıldızları yol gösteren bir ihtişamı var. Onlar da eş eş. <gülüyor> Yakına gelene kadar biz e, sığırların yani öküzden ineğin keçinin tekeyle dişisinin bazı hayvanların erkeğini dişine ayırt ederiz. Ama tavuğun da horozu ayırt ederiz. Ama sahir kuşları birbirinden ayırt etmek cidden daha farklı bir bilgi isteyen. Peki, nebatatın erkeğini, dişisini nasıl ayırırız, bilmiyoruz. Ama biz biliyoruz ki onlar da erkek dişi, o zaman bize tefekkür edene, ha, hıyarın, kav kavunun, kalpuzun, erkeğin, erkeği, dişisi nasıl olur, gülün. Ha bak bunu da düşünmek, işte bir düşünme seyridir bu. Botanik ilmiyle uğraşanlar diyelim, biyolojiyle, bu yapacağı bir iş ama o otların da Allah'a iyi birer mümin olmaları gerekirken bu onların, küfür, bu onların küfürüne sebep oluyor. Tesadüf mü? Biz bile ayırt edemiyoruz. Bazen kuşların gağısından ayırt edebiliyorlar. Şöyle olursa böyle olur, bu gibi. Böyle ayırt ediyorlar. Ve Bunda da işte düşünen bir topluluk. Düşünmek için. Ta fıtrat derslerinde çokça zikrettiğimiz bir ayet vardı. Onlar yüzünü gezip dolaşmadılar mı? Eğer gezip dolaşsalardı gören gözleri olurdu. Şimdi biz geceyi görüyoruz, teferruatını görmüyoruz. Hıyarı, salatalığı görüyoruz, teferruatını görmüyoruz değil mi? Düşün düşünebildiğin kadar. Bence bir insanın iyi bir mümin olarak bir botanikçi olması, işte bak bir düşünce eylemi olmalı bu. Sen botanik okurken, kimya okurken, fizik okurken düşünüp ibret almak için bu düşünme eyleminin en uç noktalarıdır. arkasından dikkat ederseniz her ayette ayetle başlayan, ayetle biten kelimeleriyle ele aldık. İşte bunlara biz Kainat Kitabı'nın ayetleri dedik. İşte bunları gördükçe ben de Rabbime kul olmalıyım. Yerde, gökte her şey. Ona kul olmuşken ben O'na kulluktan nasıl sarfın azar edeyim? Ve min ayatihi, yine Rum suresi 22'de. Sadece Rum 22 rakamları koyun sonra da ayetten bakarsın ama şu ayetleri takip edin. Ve min ayatihi, yine O'nun ayetlerindendir ki. Halkus semawati vel ardi. Yani yerin ve göklerin yaratılışı da onun ayetlerindendir. Ondan sonra onlar hiç yüzünü gezip dolaşmadılar mı diyor. Gökyüzünü diyemiyor. Çünkü orada pek gezip dolaşamıyoruz. Sadece bakıyoruz ona. Ve min ayatihi halkus semawati vel ardi. yerin ve göğün yaratılışı da onun ayetlerindendir. Ayrıca ve ihtilaf bu alvanikum farklı renklerde ve dillerde yaratılmanız da onun ayetlerindendir. Muhtelip renklerde eğer Amerikalı çobanlar, Amerikalı eşkıya zürriyeti renk farklılığının ne olduğunu bilseydi zenciyi küçümser miydi? Ben nasıl beyaz yaratılmışsam o siyah bu farklılık Allah'ın ayetlerindendir. Bir nevi o ayeti inkar niteliği taşır. öyle yerin ve göğün yaratılışı sizi farklı dillerde ve renklerde yaratması da onun ayetlerindendir birisinin farklı dilde olması konuşması beni rahatsız etmez onun diline kadar kutsalsa benim dilim de o kadar kutsal benim dilim ne kadar kutsal Allah'ın ayeti ise onun dili de Allah'ın ayeti Türkiye toplumunun başına bela olan geçmişteki idareciler bunu bilseydi tutup da bir başka topluluğun dilini konuşmayı yasaklayamazdı Şimdi onun farklı dili de Allah'ın ayetlerinden benim dilimde Yine tabi burada farklı dil, farklı renk denilince ve Adem'in yaratılışında, yeryüzündeki, yeryüzünün farklı bölgelerinden farklı topraklar alınarak yaratıldı. Oraya kadar uzanıp, düşünüp tefekkür edebilirsiniz. Bunun bu ayetler neymiş şimdi? İnne fi zalike le ayatin li qa inne fi zalika lil Bütün insanlık için bunda ibretler var. Bunlar da ibret alınacak, ders alınacak Allah'ın ayetleridir. Evet, Rum 23'te devam eden kısımda bu min yine onun ayetlerindendir. Nanamo kondilayle, yani sizin geceleyin uyumanız. Ve nehari ve ihtiyacınızdan fazlası. Onun fazlı kereminden istediğiniz yani rızkınızı nasibini aradığınız gündüzünüz. İn fi zalik laayetil li kavmi yesmaun. Sizin geceleyin uykunuz. Açın çocuklar internetin Uykunun faydaları deyin, uykunun hikmeti deyin, bu şeyler yazın. Neler çıkacak bilir misiniz? Hem de o gecenin karanlığı. Bazen uçak yolculuğu yapanlar bilinir, hele, hele uzun mesafede uçak yolculuğu. Ee, kulaklık verdikleri gibi radyo televizyon dinleyesiniz diye. Ayrıca gözlerin üzerine Zoron'un maskesi gibi gözleri tamamen kapayan bir şey verirler. Kafanı geçirirsin, gözünü geçirirsin, gözlerini kapatır karanlığı. Göz kapaklarınızın üstünden dahi yansıtmaması için. Neden geçirleyin diyor. Ondan sonra rızkınızı, nasibinizi aradığınız gündüzünüz, Bunlar da Allah'ın ayetlerinden. Hem bunlar da sizin için ibret, e, sizin için işitenlerin ibret alması için. Şimdi ayetin tertibine bakın çocuklar. Geceleyin uyumanız, gündüzün nasibinizi aradığınız, nasibinizi aradığınız gündüzünüzün Allah'ın fazlından ibretli neymiş işiten topluluklar için. Allah Allah, gecenin nese neyini işitiyoruz? Gündüzün neyini işitiyoruz? Gören bir topluluk, düşünen bir topluluk demiyor da işiten bir topluluk. Boşuna demiyor, onlar yüzünü gezip dolaşmadılar mı? Eğer gezip dolaşsalardı, gören gözleri işiten kulakları olurdu diyorum. Bence bu ayeti istediğin gibi yani düşün. Bir kuş sesi işitirsin. Gök gürültüsü işitirsin. Rüzgar işitirsin. Rüzgar esince rüzgarın sesini ağaçların değişen sesiyle çıkardığı ses. Sanki ağaçlar nebatat, ağaçtaş neyse bir kaya bile kayanın dibi bile sanki bir üfleyenin neye üflemesi gibi olur. Evet. Bunlar da işte Allah'ın yani işiten bir kulak sahibi olmak isteyenler için çok büyük ibretler vardır. Evet. Şimdi burada yukarıdan beri zikrettiğimizi Geçmiş derslerinizde toplayın çocuklar. Diyelim ki bir kulluk tarifi. Fırıbaz'daki kulluk tarifinde insandan düşünce diyoruz. Değil mi? Yukarıdan beri ayetler düşünmek isteyenler için diyor. Çokça emrediliyoruz düşünmemiz için. Burada düşünmek isteyenler diyor, bize bağlıyor. Düşünün, tefek güredin, yarattıklarını düşünün, ayet hadisleri toplayın. Düşünme bir kulluk eylemi çocuklar, ispatı bu. Bazen diyorlar ve senden ver bunu diyen var mı bu tarifi? Aha, bunca diyen ayet ve hadis var. Ondan sonra bakıyorsunuz, Müslüman olmak için ta başta inanmamız için ileride gelecek bunlar. Evet. Bu kadar yeter mi çocuklar? Herhalde yine bir saat tamamladık. Bunları daha önceki yaptığımız fıtrat dersleriyle ilişkilendirin renkimiz dillerimiz sonra başka bir ayette hatırlarsanız birbirinizle tanışmanız için sizi farklı kabileler dil ve renklerde yarattık diyor üstünlüyünüz ne dilde ne renkte ne malda ne mülkte. Allah'tan en çok kahramanlık onun katında en faziletli olanımız biz burada bir ırk anlatmıyoruz çocuklar Türklerin faziletini Arapların faziletini Acemlerin sahillerinin fazileti değil üstünlük bunlarla değil üstünlük takvaca düşünenlerin hakkıyla işitenlerin hakkıyla akledenlerin Hakkıyla itaat edenlerin bunlarındır. Evet. Pek aşağıdakiler yine arabalar. Efendim. Tamam, defterim aç sonra gelir. Tamam, hoş sana. Peki çocuklar, bana müsaade? Evet, sorun. Selamu alaykaum ve rahmetullahi ve barakatuh.